Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygı değer dinleyenler riyaz Salihin hadis kitabımızın 27. babı olan Müslümanların dokunulmaz haklarına saygı gösterme Onlara karşı şefkatli, merhametli olma gereği ve bu hakların neler olduğunun beyanı üzere olacaktır. Konu ile ilgili ayetler. Her kim Allah'ın saygı değer kıldığı şeyler önemser ve onun çizdiği sınırlara uymakta dikkat ve özen gösterirse şüphesiz bu Rabbinin katında onun için en hayırlısıdır. Haç suresi ayet 30 Evet her kim Allah'ın şiarlarına onun dininin sembolleri olan kurban, namaz, ezan, mushaf gibi ilahi sembollere yürekten saygı gösterirse hiç kuşkusuz bu kalplerdeki derin bilinç ve duyarlılıktan kaynaklanmaktadır. Haç suresi ayet 32 Ey peygamber ve peygamberin izinden yürüyen mümin! Bazı insanlara geçici olarak verdiğimiz dünya malına gözünü dikip de lüks ve şatafatlı bir hayata tamah etme. Vezze karşı üstünlük tasıyorlar diye onlardan dolayı da üzülme. Sen onların hor ve hakir gördüğü müminlere tam bir alçak gönüllülük ve şefkatle kol kanat ger. Hicr Suresi Ayet 88 Her kim haksız yere cana kıymamış, veya yeryüzünde yol kesme, eşkıyalık, ırza tecavüz gibi fesat çıkarmamış olan bir insanı öldürecek olursa, adeta bütün insanlığı öldürmüştür. Kim de bir hayat kurtarırsa adeta bütün insanlığı kurtarmış kadar güzel bir iş yapmış ve bu derece sevap kazanmış olur. Evet saygıdeğer dinleyenler, konu ile ilgili hadisler Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müminin mümine karşı durumu parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın tuğlaları arasındaki durum gibidir. İslam toplumu tıpkı tuğlaları birbirine perçinlenip kenetlenmiş bir bina gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalıdır. Eğer Müslümanlar birbirlerine sımsıkı kenetlenmez, birlik ve beraberlik içinde bulunmazlarsa, güçlerini ve etkinliklerini kaybederler. Tıpkı tuğlaları gevşebip, dağılan bir bina gibi en ufak bir rüzgar veya sarsıntıda yıkılır giderler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözü söylerken, İki elinin parmaklarını birbirine geçirerek kenetledi. Yine Ebu Musa radıyallahu an Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte: Yanında ok varken mescitlere veya çarşı pazarı uğrayan kimse Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için okunun sivri ucunu eliyle tutsun. İnsanların toplu halde bulunduğu yerlere silah ve benzeri öldürücü, yaralayıcı aletlerle gelmeyin. Mutlaka gelmeniz gerekiyorsa, başkalarına zarar vermemek, toplumun huzurunu bozmamak için emniyet tedbirinizi alın. Numan bin Bişir radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet gösterme ve birbirlerini koruma hususunda müminler tıpkı bir vücuda benzerler. Öyle ki vücudun bir uzvu hastalandığında diğer bütün uzuvlar uykusuzluk ve yüksek ateşte ona eşlik ederler. Bir insanın herhangi bir uzvundaki rahatsızlık nasıl bütün vücudun acı duymasına sebep oluyorsa yeryüzünün herhangi bir yerindeki müminin acı ve ıstırabı da diğer müminler rahatsız etmeli ve bütün müminler el birliği ederek o sıkıntının giderilmesi için gayret göstermeliler. Evet saygıdeğer dinleyenler en çok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Bedevi kabile reislerinden bir olan Akra bin Habis de Peygamber aleyhisselamın yanında bulunuyordu. Akra dedi ki benim on çocuğum var fakat onlardan hiçbirini öpmedim. Peygamber aleyhisselam ona hayretle baktı ve merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Ayşe radiyallahu anh anlatıyor. Çölde yaşayan Bedevilerden bir grup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Peygamberin torunlarıyla oynadığını, onları kucaklayıp öptüğünü görünce bunu garipseyerek ''O da ne? Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?'' diye sordular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ''Evet'' dedi. Onlar ''Fakat biz Allah'a yemin ederiz ki çocuklarımızı asla öpmeyiz'' dediler. Peygamber aleyhisselam da Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çekip almışsa ben ne yapabilirim ki buyurdu. Celir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatü vesselamın Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman namazı fazla uzatmasın, hafif tutsun. Çünkü cemaat içerisinde muhtemelen zayıf, hasta ve yaşlı kimseler vardır. Tek başınıza namazı kıldığınızda ise dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ayşe radıyallahu anhe diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı ibadetleri yapmayı çok istediği halde diğer müminler de bunu yapmaya kalkarlar da bu onlara farz kılınır veya zamanla halk arasında farz gibi algılanır endişesiyle o ibadetleri yapmaktan vazgeçerdi. Yine Ayşe radiyallahu Anhe diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına merhametinden dolayı Onların iftar ve sahur yapmadan peş peşe birkaç gün oruç tutmalarını yasakladı. Onlar fakat sen bunu yapıyorsun dediklerinde ben sizin gibi değilim Rabbim beni yedirip içirir buyurdu. Ebu Katade radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben çoğu kere kıraat uzatmayı arzu ederek namaz kıldırmaya başlar. Fakat arka saflardan bir çocuğun ağlamasını işitince annesine sıkıntı vermemek için namazı kısa keserim dedi. Peygamberimiz zamanında kadınlar cuma ve bayram namazlarına katılırlardı. Beş vakit namazı da çoğunlukla camide cemaatle kılarlardı. Hatta bazı kadınlar cemaatle namazı kaçırmamak için kucaklarında çocuklarıyla bebekleriyle camiye gelirlerdi. Ve hiçbir mümin onları bundan dolayı kınamazdı. Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beş vakit namazı özellikle de sabah namazını cemaat kılan bir mümin bizzat Allah'ın koruma garantisi altındadır. Onun malına canına ve namusuna kasteden doğrudan Allah'a savaş açmış demektir. Sakın Allah kendi himayesi altında bulunan bir şeyi ihlal ettiğiniz için sizden hak talebinde bulunmasın. Çünkü Allah bu konuda hak talep ettiği kimseyi yakalayıp yüzüstü cehennem atar. Gerçi sabah namazını kılmasa ve hatta ibadetlerini yerine getirmese bile her müminin malı, canı ve namusu dokunulmaz olup koruma altındadır. İman etmeyenler dahi böyledir. Ancak kulluk görevini titizlikle yerine getiren bir mümine karşı işlenen suç diğerlerine göre çok daha ağır bir cezayı gerektirir. Örneğin sıradan bir insana hakaret etmekle bir sahabiye hakaret etmek arasında çok büyük fark vardır. Bu hadisten şöyle bir mana da anlaşılabilir. Bir düşman toplumuna baskın yapacağınız zaman şafak vakti gelinceye kadar bekleyin orada sabah ezanın okunduğunu duyarsanız sakın onlara saldırmayın. Çünkü sabah namazını kılan bir mümin, Allah'ın koruma garantisi altındadır. Onunla savaşan bizzat Allah'a savaş açmış demektir. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmekte. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu zor anında yalnız bırakmaz. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını karşılarsa Allah da onun bir ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da hesap günü onun sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın mutlaka açıklanması gerekmeyen bir ayıbını örterse Allah da hesap günü onun bir ayıbını örter. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Müslüman Müslümanın kardeşidir ona ihanet etmez ona yalan söylemez ve onu zor anında yalnız bırakmaz her Müslümanın namusu malı ve kanı dokunulmaz olup diğer bütün Müslümanlara haramdır işte gerçek kulluk bilinci gerçek takva budur Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye günah olarak yeter. Evet saygıdeğer dinleyenler yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Birbirinize haset etmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını sırf müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Birbirinize daralıp yüz çevirmeyin. Bir başkasının pazarlığını bozarak kendi malınızı satmaya kalkmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu küçümsemez ve onu zor gününde yalnız bırakmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözleri söyledikten sonra kalbine işaret ederek üç defa işte Allah'a karşı sorumluluk bilinci yani takva buradadır buyurdu. Sonra sözlerine devam ederek dedi ki, Müslüman kardeşini küçük görmesi bir kimseye kötülük olarak yeter. Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer bütün Müslümanlara haramdır.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 Peygamber aleyhissalatü vesselam cahiliye devrinden kalma bir Arap atasözünü bize hatırlatarak zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım etmelisin buyurdu. Bir adam ey Allah'ın Resulü mazlum iken kardeşime yardım edeyim de zalim ise nasıl yardım edebilirim söyler misiniz? Bu soruyu bekleyen Peygamberimiz onu zulümden alıkor Yapacağı haksızlığı engel olursan işte bu ona yardım etmektir buyurdu. Böylece Peygamber aleyhisselam herkes tarafından bilinen bir atasözünü İslam'a uygun bir tarzda yeniden yorumlayarak zulme karşı koymanın önemli, ilginç ve akılda kalıcı bir üslupla ifade etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselatü şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir Selam verdiği zaman selamını almak, hastalandığı zaman ziyaretine gitmek, vefat edince cenaze merasimine katılmak, düğün, sünnet, nişan gibi önemli bir merasime veya yemeğe davet ettiği zaman davetine icabet etmek, aksırdığı zaman yerhamikallah, Allah sana rahmet ve merhametini ihsan etsin diye karşılık vermek aksıran kişi de yehdikumullahu ve yuslihu balakum Allah sizi hidayet üzere daim kılsın, ihlas ve samimiyetinizi arttırsın şeklinde karşılık vermelidir. Müslim'de yer alan bir başka rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Özellikle de düğün, nişan, sünnet gibi önemli bir merasime seni davet ederse davetine git. Senden nasihat isterse ona nasihatte bulun. Aksırıp elhamdülillah deyince yerhamüke Allah diye karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et, öldüğü zaman cenaze merasimine katıl ve onun için dua et. Berab'in Azib radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Bize hastayı ziyaret etmeyi, cenaze merasimine katılmayı, aksıran kişiye yerham Allah diyerek hayır dilemeyi, yemine bağlılık göstermeyi veya yemin eden kişiye yeminini yerine getirmesi için yardım etmeyi yahut yemin eden kimseyi tasdik etmeyi, zulme uğrayana yardım etmeyi, davet edenin çağrısına uymayı ve selamı yaygınlaştırmayı emretti. Yüzük veya altın yüzük takmayı, Gümüş kaptan su içmeyi, ipek minder kullanmayı, kassi, istebrak, ribaç denilen ipek karışımlı lüks ve gösterici kumaşlardan ve halis ipekten yapılmış elbise giymeyi yasakladı. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.